Elhamdülillah ve salatu selamü ala Resulillah. Kardeşlerim bugün 1 Nisan 2017 Cumartesi bugünkü dersimizin konusu Recep ayıyla alakalı bilinmesi gereken hususlar. Şimdi içinde bulunduğumuz ay Recep ayı. Bu ay hakkında bu ay hakkında bir sürü neler var yalan yanlış meseleler insanların dilinde dolaşıyor Allah kısmet ederse bunların hangileri sahih, hangileri zayıf, hangileri uydurma ve mevzu bunlardan bahsedeceğiz ki insanlardan duyduğumuz meseleler delillerle ne yapsın işimize yarasın yahut deliller vasıtasıyla duyduklarımızı reddedelim. Evet, Allah Subhanahu ve teala bazı zamanları, bazı mekanları, bazı ay ve günleri diğerlerinden mübarek ve efdal kılmıştır. Kur'an ve sünnetle bunlar nedir? Mukayyettir. Aynı şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bazı yerleri, bazı zamanları, gün ve ayları diğerlerine nazaran daha değerli olduklarını bildirmiştir. Misal verecek olursak Allah ve Resulü'nün e, mübarek ve mükerrem kıldığı yerler, zamanlar, zeminler, günler, aylar hakkında misal verecek olursak Mekke, Medine, Tur Sine ve mescid Aksa. Bunun yanında Uhud ve Nur Dağı, Arafat ve Müzdelife bölgesi, haram olan 4 ay. Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep ayı ki biz Recep ayının içindeyiz şu anda. Zaten bugün dersimizin konusu da neydi? Recep hakkında uydurulmuş olan Sözlerin uydurma olduğunu Ispat etmek delillerle Şaban ve Ramazan Ayları, Medine Ve Kuba mescitleri Pazartesi, Perşembe Ve Cuma günleri, gecenin Son kısmında bulunan Seher vakti, Şevval'de Tutulan oruçlar, Arafat Ve Müzdelife'deki Vakfe Bunlar daha çok ama hepsini sayacak halimiz yok. Sadece bunları bu kadar bilmenizde ne var? Fayda var. Evet, bununla beraber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin övdüğü mıntıkalar, bazı aylar ve günlerde yaptığı ibadetlerde, yani Peygamber Efendimizin bu aylar ve günlerde yaptığı ibadetlerde milletin ilgisini çekmiş. Bu konuda batıl sözler ve davranışlar sahihlerine karıştırılmış ortalık alabildiğine çıkmaza girmiştir. Artık sapla saman birbirine karışmış vaziyette. Herkes bir şey söylüyor ama cahil cühela kişiler hangisinin sahih, hangisinin zayıf olduğunu, hangisinin uydurma mevdu olduğunu bilmediğinden dolayı her şeyi kabul ediyor. Biz istiyoruz ki yaptığımız her şey Kur'an'la mukayyet olsun. Biz istiyoruz ki yaptığımız her şey Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın bilfil ağzından çıkmış olsun ve Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem hayatında hiç olmazsa onu bir defa e, ifa etmiş olsun. Ve sahabe-i kiram da bunu bilsin. Bunların yaptıklarında ne sahabenin haberi var, ne müchtehit imamlarımızın haberi var kimsenin haberi yok peygamber aleyhissalatü vesselamdan 400 sene sonra birisi bir mesele ortaya çıkarıyor mal bulmuş mağribi gibi herkes ona sarılıyor kardeşler çok ibadet yapmayı istemiyor Allah bizden celle şan ın. çok ibadet yapmayı istemiyor dikkat edin Allah bizden celle ve ala emrettiği ibadetleri yapmamızı istiyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yapıp Emredip gösterdiklerini, öğrettiklerini uygulamamızı istiyor. Göreceğiz şimdi neler var, neler, neler uydurmuşlar. Neler uydurmuşlar? Yahu kardeşim, uyduracağına uy, ittabihu ve la tebtedi'u. ittiba edin, uyun, uydurmayın. Sahabe-i böyle söyledi. Evet. İnsanımız gerçekten Rabbini seven, Resulüne ittiba etmek isteyen ama bazı şarlatanların ortaya attıkları batıl ve kurafatlardan dolayı Allah'a olan sevgisini, muhabbetini, peygambere olan hürmetini nasıl ifade edecek bunu bilmiyor. Birisinden duymuş bir şey, hele hele adamın saçı sakalı varsa, e, sakal kafasında tencere kadar sarığı varsa, sırtında cübbesi bilmem neyi varsa çomağı da varsa ne yapmış? Bunu bir adam sanıyor. Bunun sözünü dinde otorite gibi kabul ediyor. Evet. Bizim vazifemiz Allah'ın Celle ve Ala kullarına, Allah Subhanahu ve Teala'nın Emri, dileği, isteği üzere, peygamberin aleyhissalatü selamın uygulaması ve anlatması üzere hareket etmemiz ve etmeleri. Bizim meselemiz bu. Evet. Şimdi önüne gelen herkes işine geldiği şekilde hadislerin sahihine, sekimine, riayet etmeden ulu orta bir şeyler söylüyor bakarsın maşallah Allah bir üç beş kişilik e, mecliste bir konu açılır herkesin söyleyeceği muhakkak bir söz var adam söylüyor atıyor savuruyor bana göre şöyle diyor olmalı yapılsa diyor ne olur hiçbir şey olmaz yapılsa hiçbir şey olmaz bağırmaz ben olmadım diye Arabalarda benzin kullanıyoruz değil mi? Benzin de sıvı, mazot da sıvı. Aldım 5 kilo benzin, e, mazot daha ucuz. Biraz mazot kat içine. Nasıl olsa fark yok. verse ne olur? Olur mu? Olur olur, bal gibi olur. Katılmazsa benzinle efendime söyleyeyim mazot, bağırmaz biz katılmadık birbirimize uymadık diye. Katarsın, görürsün gününü arabanın marşını bastıktan sonra hadi deneyeyim bir işte şimdi adam diyor ki olmayı varsa diyor ne olur batıl olsa ne olur hiçbir şey olmaz şimdi yarın öldükten sonra göreceksin ne olacak Kabak bak nasıl patlayacak kafalara evet kardeşlerim biz bu meseleyi elhamdülillah ehli i sünnetin muteber adettiği alimlerin kitaplarından araştırdık delilleriyle ortaya koymaya çalıştık. Allah Azze ve Celle bana anlatma kabiliyeti size de dinleyip de çok iyi şekilde fehmedip hayatınıza tatbik etmeyi nasip etsin. Bu benim için de geçerli. Evet. Üç aylar hakkında Recep Şaban Ramazan aslında 3 aylar diye bir şey yok da işte Recep Şaban Ramazan arka arkaya geldiği için ve hadislerde de zikredildiği için çeşitli meselelerle insanlar ne yapmışlar? Recep Şaban Ramazan 3 aylar demişler. 3 aydaki e, arka arkaya gelen bu aylara özel bir kutsiyet atfetmişler. Allah ve Resulü'nün dilediğinin haricinde. Evet, halk arasında oldukça yaygın olan fakat hadis uleması tarafından uydurma olduğu kesin bir şekilde ortaya konulan hadislerden bazılarını ne yaptık? Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatühü. Ge gelen kişi hafif sesle e selam versin. Çünkü selamı almak durumundayız. O zaman ne yapacak? E mesele, ınkıta uğrayacak, kesintiye uğruyor. Gelen sadece şeysin yanındakine dokunsun. Selamun aleyküm. Bir kişi alsa Tamam bundan sonra böyle yapalım inşallah evet bu dersimizde Recep ayı hakkında uydurulmuş olan rivayetlerden bahsedeceğiz evet yapılan araştırmaya kaynak olarak uydurma yani mevdu'u dediğimiz hadisler hakkında yazılmış ve İslam uleması tarafından da kabul görülen kitaplardan seçtik. Yani İslam uleması, hadiste otorite olan kimseler bu sözler hakkında neler söylemişler? Bu kitapları ismen sayacak olursak, müelliflerinden bahsedecek olursak, İbn-i Kayyim el-Cevziye rahimahullah el menarul İmam-ı Suyuti'nin rahmetullahi aleyh el-le'alil-mesnu'a yani İmam Suyuti dediğimizde, eee İbn Kayyim dediğimizde ne yapacağız? Ya Menarul Munif hatırımıza gelecek ya el alil Mesnu'a hatırımıza gelecek. Çünkü bu alimlerin birçok kitapları var ama bugün meselemize konu olan durum El-Alil-i Mesnu'a da Menarul Munif'te İbn Araq'ın rahmetullahi aleyh Tenzihi'l-Şeriaasında Acluni'nin rahmetullahi aleyh Keşful Hafas'ında Şevkani'nin rahmetullahi aleyh mecmu'in el fevâvdül mecmu'asında bunlar kayıtlı olan bilgiler, meseleler. İsimlerini zikredeceğiz. Tekrar kitap ismi, alim ismi uzun uzunluğuna saymayacağız. Evet, şimdi burada uydurulmuş olan sözlere kısa bir göz atacak olursak bunları genel kaideler olarak ilk evelde bilinecek meseleler olarak sıralayacak olursak özellikle bazı gün ve gecelerde kılınması gereken namazlarla ilgili hadisler uydurma hadislerdir. Yani şu gecede bu kadar namaz kılarsan bu gündüzde bu kadar oruç tutarsan, geceleyin namaz kılarken şu kadar Fatiha okursan, bu kadar zammı süre okursan, bu kadar ayetel kürsi, bu kadar ıhlas. Bunların hepsi uydurmadır. Mesela pazartesi günü ve gecesi, pazartesi günü ve gecesi ve diğer haftanın diğer gün ve gecelerinde kılınması gereken sadece bu günlere mahsus namazlarla ilgili rivayetler Uydurmadır demiş ulema. İbn-i Kayyma'l Cevziye aleyh, bunu ne yapmış? E, El-Menar-ül Münif'inde zikretmiş. Bu el menar Münif Türkçe'ye tercüme edilmiş e, Muzaffer Can hoca tarafından nefis bir tercüme. Bende hem Arapçası hem Türkçesi var. Cantaş yine bir bu tercümeyi e, kitap haline getirmiş. İstanbul'da 1992 senesinde basılmış. Her kitapçıda bunu bulabilirsiniz. Hangi meselelerin, hangi rivayetlerin uydurma olduğundan haberdar olmak için bu kitabı alın okuyun. Evet, ikinci olarak şunu bilmemiz lazım. Recep ayının ilk cuma gecesi kılınması gerektiği söylenen regaib namazı ve bu ayın diğer gecelerde kılınması gerektiğini söylenen namazlarla ilgili hadislerin hepsi uydurmadır. Şimdi gelecek. Hepsi yalandır. Ve Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem yapılmış birer iftiradır. Bu sözler i̇bn Kayyim'in rahimahullah sözleri. Acluni rahmetullahi aleyh, şöyle diyor. Bu hadisleri Kutul Kulüb'da Ebu Talib el-Mekki'nin kaleme aldığı Kutül Kulüp isimli bir kitap var. Onda yahut da İhya-ül-ü isimli kitapda i̇mam Gazali'nin yahut da Tefsir-ü gibi tasavvuf ağırlıklı kitaplarda yer almasına aldanmayın diyor. Çünkü i̇mam Gazali eserlerinin birinde ben hadiste diyor otorite değilim. Yani hadis ilmin benim o kadar derin değil ama ne yapmış? E, İhya Ulumu'd-dinini ne duyduysa almış, bir ansiklopedi olarak meydana getirmiş. İçinde sahihler var, zayıfler var, hasenler var, uydurmalar da var. Yani adam şimdi ne de İmamı e, İmam Gazali'den daha mı çok fazla biliyorsun? Kardeşim biz İmam-ı Gazali'den daha fazla bildiğimizi iddia etmiyoruz. Ama İmam-ı Gazali'den daha alim olan kişiler, hadiste uzman olan kişiler İmam-ı Gazali'nin kitabını incelemişler, tahric etmişler, hadislerinin zayıf olduğunu ortaya koymuşlar. Bizim vazifemiz birilerinin tabağına tükürmek değil. Sadece o mesele için uzman olan alimler neler söylemişlerse onu araştırıp bulup ortaya koyup kardeşlerimiz anlatmak. Evet, bunu biraz önce zikrettiğimiz bu sözleri İsmail bin Muhammed el-Acluni'nin "Keşfül Kafası", "Keşfül Kafa" ve "Müzilil Ilbas" darul kütübül ilmiyesinde ikinci ciltte beyrut baskısı 1998'de sayfe 410'da ne yaparsınız bulursunuz o orada diyor falanca feşmanca kitaplarda bulunmasına itibar etmeyin bakın kardeşler şimdi keşfül hafa ve müzil ilbas dört kelimeden mürekkep bu kitap keşif hafa muzil ve ilbas dördünü de biz türkçemizde kullanıyoruz Keşif demek ortaya çıkarmak demek. Hafa gizli demek. Hani hafiyye deriz ya. Gizli şeylerin ortaya çıkarılması. Yani insanların ilimsizlikten dolayı bilemedikleri bazı mevzuların ortaya çıkarılması. Ve müzilil ilbas. Giydirilmiş olanların soyulması. Çıkarılması. Yani bunu şu şekilde anlayacağımız tarzda. Türkçe'ye tercüme edersek şöyle tercüme edebiliriz bu kitabın ismini. İslam diye uydurulup bazı şeylerin giydirilip o giydirilenlerin ortaya çıkarılması İslam olmadığının ortaya çıkarılması bilinmeyenlerin teşhir edilmesi. İsmail Acluni bu kitabı tehlif ederken topladım diyor ben bu zayıfları, bu mevzu olan, uydurma olanları, ta ki birisi size bu meselede, bunu kapatabilir misiniz? Bayağı sıcak oldu. Bu meselede eğer birisi size böyle bir hadis diye yutturmaya gelirse, hemen benim kitabıma bakın, ben bunun tahricini çıkardım. Siz bilin ki bu uydurmadır, hem kendinizi... Tahkimat altına almış olursunuz, bilginizi sağlamlaştırmış olursunuz. Hem de başkasının uydurma diye size yutturmak istediklerinden emin olursunuz. Yani adam ne diyor? Keşfül hafada var. Tamam kardeşim keşfül hafada var da o keşfül kafada ki rivayetin altında la asla leh diyor. Bunu niye görmüyorsun? Yani bunun aslı yoktur diyor İsmail Aşluni. Bir şeyin keşfül kafada olması o şeyin sahih olduğunu göstermiyor. Ne için kitap cem olunmuş? Zayıfların uydurulmaların bir tarafa getirilmiş. Bizim ulaşamayacağımız meseleye İsmail Aciluni ulaşmış. Bizi kandırmamaları için yemek haline getirmiş adeta. Bize sadece okuyup onunla amel etmek düşüyor. Bileceğiz yani neyin sahih, neyin sahih olmadığını. Keşfül kafada var. La hable ve la kuvvete illa billah. Evet. i̇mam Gazali ve Ebu Talib el-Mekki bu hadisleri zikretse de kitaplarında bu konuda ne sünnette ne de hadis alimlerinin yanında herhangi bir sahih hadis bulunmamaktadır diyor. Çünkü sünnet o kişilerin demesiyle sünnet olmaz. Ancak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin fiili ve sözüyle, takririyle ne yapar? Sabit olur sünnet. Bu ibare de rahimehullah Keşfül Hafası Cilt 2 sayfa 417'de kayıtlı. Evet. Bu uydurma hadislerden bazıları da şunlar. Recep Allah'ın Celle ve Ala, Şaban benim, Ramazan ise ümmetimin ayıdır. Hocalar bugün bas bas bağırıyorlar. Hutbelerde okuyorlar. Ondan sonra vaazlarda bunu veriyorlar. E gariban halk ne, halk ne yapsın? Gariban halk ne yapsın? Hocanın bundan haberi yok. Bunun uydurma olduğundan haberi yok bir deli bir kuyuya taş atmış kırk tane akıllı çıkaramamış sen istediğin kadar söyle bu hadis mevzudur uydurmadır de adam haliyle ne diyecek e kardeşim bunu hoca söylüyor ya koskoca diyanetin hocası ha. diyanetin hocası söyleyince uydurmalar bile sahih yerine geçiyor öyle mi ikinci uydurma Allah Recep'in ilk cuma gecesinden gafil olmayasınız. Zira o gece meleklerin Regaib ismini verdikleri gecedir. İbn Kayyim bunu uydurma diyor. Ha, Allah karar vermedi. Azze ve celle. Resulullah karar vermedi. Karar mevci, merci melekler oldu. Melekler demişler bu Regaib'dir diye. Meleklerin regaib ismini verdiklerini kim bildirdi kime? Allah'tan yoksa bir delil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den yoksa bir delil. Sen nereden duydun meleklerin konuşmasını? İbn-i Kayyim ne yapıyor? Rahimahullah. El menarul münifte bunu uydurmadır diyor. Kardeşler yutmayalım. Her duyduğumuzu yutmayalım. Çünkü insanın her yediği, yuttuğu şey evet karnını doyurur ama menfaat sağlamaz. Karnını doyurur ama menfaat sağlamaz. Eğer bu dinde ibadet edeceksek, oruç tutacaksak, namaz kılacaksak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan sabit şekilde salim şekilde gelenlerle iktifa etmemiz lazım. Evet. Üçüncü kaide bilmemiz gereken meselelerden üçüncüsü Recep ayında tutulması gereken söylenen oruç ve bu ayın bazı gecelerinde kılınması gereken gerektiği söylenen namazlarla ilgili bütün hadisler yalandır iftiradır. Yine İbnu Kayyim söylüyor rahimehullah. El Manarü'l <gülüyor> Munifin Türkçe tercihmesinde de bunu 89 ve 90 numarada ne yaparsınız bulursunuz. Allah hakkı için bu kitabı araştırın, alın, edinin, okuyun. Dininizi öğrenin. Evet, bu hususta da bazı hadisleri rivayet edecek olursak. Her kim Recep'in ilk gecesi akşamdan sonra 20 rekat namaz kılarsa o kişi sıratı sorgusuz, sualsiz geçer. Allahu Ekber ne kadar kolay sırat geçmedi. 20 rekat namaz kılacaksın, hem de uyduruk bir namaz. Sıratı sorgusuz, sualsiz geçeceksin. Bakın bedava cennete gitmek. La havle ve la kuvvete illa billah. La havle ve la kuvvete illa billah. Sahabe-i kiramın ömürleri cihat meydanlarında geçmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı gibi yapma hususunda en büyük sayı gayreti gö göstermişler. Ama hiçbirisi ne yapmamış? Recep Ayy'in birinci gecesinde akşam namazıyla yatsı namaz arasında 20 rekatlık namaz kıldım diye bir hadis yok. Peygamberin aleyhisselamın söylemediği, sahabe-i kiramın haberinin olmadığı mevzular bunların torbasından çıkmış. La haule ve la kuvvete illa billah. Her kim başka bir uyduruk. Her kim Recep ayında bir gün oruç tutar ve dört rekatlık bir namaz kılarsa bu namazın her rekatında yüz defa ayetel kürsi, ikinci rekatında yüz defa ıhlas okursa o kişi cennetteki yerini görmeden ölmez. Hadi bakalım. Yahu! Peygamber aleyhisselam ne buyuruyor? Sallu kemara eytumuniyus salli Benden gördüğünüz gibi namaz kılın. Siz bir rekatta yüz defa ayetel kürsi okuyacaksın. Nasıl hesaplayacaksın onu? Numaratör mü var elinde, tesbih var? Yoksa böyle gözünle, kaşınla işaret ederek mi sayacaksın onu? Okuduğun ayetel kürsinin sayımını, numarasını mı hesap edeceksin? Yoksa ne okuduğunu mu düşüneceksin? <gülüyor> La ilahe illallah. Huşusuz. Ve hudusuz bir namaz. Eller elecekte, gözler delecekte derdi ninem benim. Ayetel Kürsü'yü okuyacak, bir defa okudum. Ayetel Kürsü'yü 2 iki, üç numaratör basacak. Aklın nerede? Evet kardeşlerim, bir başka uyduruk. Her kim Recep ayında şu kadar oruç tutarsa ona şu kadar sevap diye başlayan hadisler hepsi yalandır uydurmadır. Bunu da El-Menar Nüf'te ne yapıyor? İbn-i Kayyim zikrediyor. Evet. i̇mam Şevkani'nin Rahimahullah El-Fevaydu'l-Mecmu'asında Bu da çok değerli bir kitap. Uydurmaları toplamış i̇mam Şevkani. Evet. İmam-ı daha önce, kendinden önceki bütün ulemanın uydurmaları, topladıkları kitaplarını incelemiş, onları tasnif etmiş. Ve daha güzel bir hale getirmiş uydurmaları bizim tanıyabilmemiz için. Evet, Mehmet Yaşar Kandemir Hoca o meseleyi şöyle açıklıyor bir hayli müteahhir oluşunun yani geç dönemde yazılmış oluşunun sağladığı imkan dolayısıyla İmam-ı Şevkani Rahimahullah İslam alimlerinin mevzu hadislere karşı açtıkları çetin savaşların semeresi olarak vücut bulan eserlerin hemen hemen hepsinden faydalanmış alimin bu mesele hususunda söylediği yaklaşım tarzına bak Evet, bu Mehmet Yaşar Kandemir Hoca'nın mevzu hadisler, menşei ve tanıma yolları. Yani uydurulmuş hadisleri nasıl tanırız? Bu da çok harika bir kitap. Bunu da eğer alırsanız, şöyle bir parmak kalınlığında, bunu alırsanız hangi hadislerin uydurma olduğunu tespit edebilmek için çeşitli neler veriyor? kriterler veriyor biz Müslümanız ve bizim dinimiz delillerle yaşanılacak olan bir din ve insan eğer sahih hadislerle amel etmezse yarın çuvallar akıntıya kürek çekmiş olur bir sürü ne yapacak? ibadat tutaat taat yapacak dünyada ama amel defterini açtığında sağ tarafta hiçbir tanesini göremeyecek neden? Çünkü hepsi illetli, hepsi hastalıklı, hepsi efendime söyleyeyim kabule şayan değil. Az yapın, öz yapın ama İslam ulemasının hadiste otorite olan kimselerin evet Resulullah böyle yapmış sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabe-i kiram bu şekilde amel etmişler dediklerini yapın. Bir bardak sütünüz var tertemiz, bir kazan sütünüz var çocuk gelmiş içine işemiş. Ya nasıl olsa benim çocuğum işediyse benim çocuğum. Deyebiliyor musun sen? Deyemiyorsun. O bir kazan sütü döküyorsun. Ya o köpeklere içirip yediriyorsun. Şimdi bir kazan süt 50 kilo. Ama bebek gelmiş içine, çocuğun gelmiş içine ne yapmış? Birazcık akıtmış. Onu mu içersin yoksa bir bardak karışmamış taze sütü mü içersin? Sana verseler hangisini tercih edersin? Tabii ki bir, bir bardak olanı tercih edersin. Siz de sahih olanı tercih edin. Uyumayın, her söyleneni yutmayın. Siz yutarsanız yuttururlar. İnsanın boğazının dar olması lazım. Her şey gelip gitmesin diye. Hele hele dinde inceleyip sık dokmak lazım. Evet, İmam-ı Şevkani Rahimahullah e, El-Fevâidül Mecmu'asında Recep ile alakalı olan uydurulmuşları topluyor şu şekilde sıralıyor Recep Allah'ın, Şaban benim Ramazan-ı Sehmetimin ayıdır her kim Recep ayında iki gün oruç tutarsa ona iki kat ecir vardır, bu katlardan her birinin büyüklüğü dünyadaki dağlar kadardır kim dört gün, kim altı gün, kim yedi gün, sekiz gün nihayet on beş gün oruç tutarsa kişinin ecrinin arttığını söyledikten sonra, söyledikten sonra şu açıklamayı yapıyor. Bir sürü hadisler var. On beşine kadar, on beşinden sonra artık uyduracak bir şey bulamamış. Ya adam on altı gün oruç tuttuysa, ya yirmi gün, yirmi beş gün oruç tuttuysa onlara bir şey bulamadığı için susmuş mübarek. İmam Şevkani Rahimahullah bütün bu rivayetler için diyor ki bunlar uydurma birer hadistir. Evet bu hadisin isnadında yer alan ravilerden Ebubekir Bekir bin Hasan el-Nekkaş hadis uydurmakla itham edilmiş El-Kisai isimdeki adam ise meçhuldür. Yani bu kişiyi hiçbir hadis uleması tanımamaktadır ve bunun biyografisi yoktur. Hadi bakalım. Yani şimdi hadis alimleri hadisleri ortaya koyuyor ooo işte şu şöyle bu böyle deyip de hani bazı çocuklar yapar ya ağzını yapar da ondan sonra sayar buna çıktı ha bu sahih buna çıkmadı bu zayıf böyle seçmeyle ne yapmıyorlar zar atmakla çıkmıyorlar bunun ortasına meseleyi bu şekilde ne yapmıyorlar hükme bağlamıyorlar bak ne diyor en nakkash hadis uydurmakla itham edilen birisi yani sahtekar el sahi de bilinmeyen birisi sarjizmeli memeda. Evet. İmamı Şevkani'nin rahimallah uydurma olduğunu belirttiği diğer hadislere gelince çok. Uzun bir hadis. Şu şu kadar oruç tutarsa bu bu kadar oruç tutarsa işte kim Recep ayında 7 gün oruç tutarsa Allah o kişi için cehennemden 7 kapı kapatır. Kardeşim insan cehenneme girmezse nereye girecek? Cennete girecek. Bak bir başka şey. Kim 8 gün oruç tutarsa Allah Azze ve Celle o kişi için cennetten 8 kapı açar. 8 gün oruç tutan ne yaptı? Kirişi kırdı. Cennete gitmeye hak kazandı. Ama ama Adam öyle bir ahmak ki bu hadisi uyduran. Ondan sonra işte 11 gün oruç tutarsa Kabrinden kalkması kolaylaşır diyor. Yahu ben 8 gün oruç tuttuktan sonra zaten cennet bana vacip oluyorsa. Niye 11 gün oruç tutayım ben? Bu sıcak günde yorayım kendimi. Kabrimden kalkmam 11 gün tuttuğumda ne olacakmış? Kolay olacakmış. Ulen 8 gün tuttuğumda zaten cenneti garantiliyorum. Bakın kardeşler alimler Allah rahmet etsin. Bu ince noktalara ne yapmışlar? Parmak basmışlar. Bir hadis alimine siz bir hadis okuyun otorite bir alim olacak ama. Allah'a yemin olsun onun sahih mi sakın mi olduğunu hemen ne yapar? Bir görüşte anlar. Nasıl bir anne çocuğunu dünyaya getiriyor çocuklar ne yapıyor? Küveze konuyor. Her anne çocuğunu seçip çıkarıyor değil mi? Nereden? Aldığında damga mı var? Görmedi bile çocuğunu. Ama hissediyor ki bu çocuk benim. Ha, bir bakıyorlar ki kolundaki bilezikten o çocuk onun. Ama birileri bileziği değiştirdi de kasıtlı şekilde Hatice'nin kızını Fatıma'nın oğluyla değiştirdiyse onu da ne yapamıyor? Ayırt edemiyor. Ama ulema hangi sözün sahih, hangi sözün ee, zayıf olduğunu Ne yapıyor? Elhamdülillah, hadis ilmindeki kriterleri göz önünde bulundurarak ona karar verebiliyor. Evet. La havle ve la kuvvete illa billah. Her kim Recep ayından 15 gün oruçlu geçirirse onun seyyiatı kötülükleri seyyiatı kötülükleri hasenata yani iyiliklere çevrilir ve gökten bir ses bugüne kadar yaptıklarından dolayı Allah seni bağışladı artık her şeye yeniden başla diye seslenir. Bütün kötülükleri hasenata tebdil olunuyor. Ondan sonra yeniden başladı diyor kötülük yapmaya. <gülüyor> Sübhanallah sanki kötülüklere teşvik ediliyor. <gülüyor> İnsan gülse mi ağlasa mı bunlara. Ondan sonra 15 günde ne yaptı bitirdi meseleyi. E 15 gün daha var. O da ne diyor bak onlara birer şey bulamıyor artık uyduracak şey bulamıyor. Her kim daha fazlasını yaparsa Allah da ona daha fazlasını verir. Nasıl bağladığı işi bak. Evet. İmam-ı Suyuti rahimahullah bu hadisin sahih olmadığını senet zincirinde yer alan Harun bin Antere'nin münker hadisler rivayet eden biri olduğunu belirtiyor. Sadece İmam-ı Suyuti değil İbni Arrak ve Şevkani de rahmetullahi aleyhime ne yapıyor? Bunu bu şekilde kaydediyorlar. Uydurma olduğuna dair. Ve bu kişinin Sağlam biri olmadığını belirtiyorlar. Kim Recep ayından bir günü oruçlu geçirirse ona bin senelik oruç sevabı yazılır. Bak burada dikkat edin bin senelik. Bir gün oruç bin senelik oruca denk. Halbuki Allah Celle Şahin'in Kur'an-ı Kerim'de Leyletül Kadir Hayru minel şehr buyuruyor. Kadir gecesi Hayru minel fişer. Bin aydan daha hayırlıdır. Demek ki Recep'te tutulan bir günlük oruç Allah muhafaza buyursun Kadir gecesinden daha hayırlı. Gördünüz mü siz Kur'an'a muhalefeti? <gülüyor> Bak ondan sonra uydurukçu unutmuş bunu. O zaman da bir de şöyle söylemiş. Kim Recep ayında bir gün oruç tutarsa, onun tuttuğu bu oruç bir aylık oruca denktir. Ulan hani daha önceden bin senelik oruç demiştin ya? Ne zaman tenzilat yaptın? Evet. Evet. Recep ayında çokça istiğfar ediniz. Çünkü o ayda Allah Celle Şanuhu her saat birlerini cehennemden azat etmektedir. Yahu! Allah'tan Celle ve Ala bağışlanma dilenin, dilenmenin devamlı olması gereken bir iş olduğunu en cahil Müslüman dahi biliyor değil mi? Herhangi bir zamanda Allah'tan Celle Şanuhu ne yapacaksın? bağışlanma dileyebileceksin. Yatarken, kalkarken, giderken, namaz esnasında orada da dua edeceksin secdelerde bağışlanmayı. Neden buraya hasrettin Recep ayına bağışlanma duasını? Bu ne akli ne de nakli akıl kârı değil. Bu sözü reddeden Sahih-i Müslim'de bir rivayet var Kardeşlerim Evet Rabbimiz Celle ve Ala hadisi Kutsi'sinde şöyle buyuruyor Bunu bize Peygamber Aleyhisselatü Haber veriyor Gecenin yarısı Ya da üçte ikisi geçtiği zaman Şanı pek yüce olan Allah Azze ve Celle En alt Dünya semasına Kendi şanına ve Azametine uygun ve yakışır şekilde ve ancak kendi bildiği bir şekilde inip var mı isteyen, istediği kabul edilecek, var mı dua eden, duası kabul edilecek bağışlanma isteyen var mı ona mağfiret olunacaktır buyurur. Bu durum sabah aydınlanıncaya kadar böylece devam eder buyurduğunu kaydediyor İmam-ı Müslim rahmetullahi aleyh. Demek ki istiğfar Peygamberin aleyhisselatu vesselamın dilinden Allah'ın emri üzere günün her gün zamanında her vaktinde yapılması lazım bir şeymiş. Hele hele seher vaktinde olursa. Yani gecenin üçte biri kalınca yahut da biraz daha fazlası kalınca. E bu ne dedi? istifarı Recep ayına kadar, Recep ayında çoğaltın. Ha Recep ayından önce ve sonra istiğfarı etmeyin. Sadece sanki Recep ayına münhasır kılın istiğfarı. Bu olacak olan bir şey mi? Niye Recep ayında? Ramazan'da yok mu? Kardeşler arka arkaya adam uydurmuş ama tabi bu uydurduğu şeyler arasında ne yapmış? Vakit geçtiği için unutmuş. Bakın önce bir günlük oruç. Bir aya bir günlük oruç bin seneye bak burada da ne demiş. Recep ayında öyle bir gün ve gece vardır ki o günü oruçla geçirip o geceyi ihya eden kimse için yüz sene oruç tutmuş gibi ecir var. Ha şimdi fikri değiştirdi. Önce bin sene dedi, tenzilat yaptı, bir aya indirdi, şimdi de yüz seneye çıkardı. Çok yalan söyleyen adam... Yalan söylediği yalanı gizlemek için ikinci bir yalan uydururmuş. Ama bunların sopası artık ne yapmıyor? E, torbada durmuyor. <gülüyor> Muhakkak delip çıkıyor torbadan. <gülüyor> la hala kuvvetiyle. <gülüyor> Allahu Ekber, Allahu Ekber. Şu yalana bak. Recep ayının diğer aylara olan üstünlüğü, Kur'an'ın diğer kelamlara olan üstünlüğü gibidir. Halbuki Allah Azze ve Celle Ramazan ayını ne yapıyor? Bize ibadetle, taatla ve ibadat-ı taatın her çeşidiyle mücehhez kılınarak Ramazan'ın geçirilmesini istiyor. Adamların şirazesi yok. Ağzı açılmış, tıkanmıyor. ve ne yapalım? Ama Allah Acluni'den, Şevkani'den, İbni Arrak'tan İbni Kayyim el Cevziye'den razı olsun. vesaire Ehl-i Sünnet ulemasından. Bunların karıştırdıkları, efendime söyleyeyim haltları ne yapmışlar, ortaya çıkarmışlar. La havle ve la kuvvete illa Var işte iki gün oruç tutarsa, üç gün oruç tutarsa dört gün oruç tutarsa, on beş gün oruç tutarsa dedik bunların hepsi uydurmasyon, yalan. Evet. Ama bütün bunları zikrettikten sonra insanımızın kalbinde şöyle bir düşünce gelişmemeli. Yani Recep ayı bir şey değilmiş. Hayır, Recep ayı haram ayların dördüncüsü. Bu ayda savaş yapmak haram, caiz değil. Allah Azze ve Celle Recep ayına savaş yapılmaması hususunda ne yapmış? Bir ayrıcalık tanımış. Sen de Recep ayında savaş yapma. Allah'ın celle ve emrine bu şekilde itaat et. Allah'ın celle ve koymadığı meseleleri Recebe takmaya çalışma. Biz ne yaparız? Recep ayında da oruç tutarız. Recep ayında da Kur'an okuruz Recep ayında da sadaka veririz. Recep ayında da kalkar gecesinde, gündüzünde namaz kılarız. Allah azze ve celle'nin ikram ettiği kadar ama demeyiz şu şu günde oruç tutarsan şöyle sevap. Bu kadar namaz kılarken kılarsan böyle faziletli. Bunu söylemeden yaparız. Çünkü Allah ve Resulü böyle bir şeyle bizi ne yapmadı? Karşı karşıya getirmedi. Evet. La la illa billah. Allah azze ve celle el Maide suresi 2. ayet-i kerimede mealen: Ey müminler, Allah'ın celle ve ala sembollerine yani içinde savaşılması haram olan aya, Kabe'ye armağan edilen kurbanlığa gerdanlıklı kurbanlık hayvanlara yani kurbanlık olduğu belinsin, bilinsin diye gerdanlık takmışlar. Ama bu gerdanlık bugün anladığımız şekilde altından gümüşten böyle çeşitli zebercat ve kıymetli taşlardan yapılan bir gerdanlık değil. Yani gerdanlık boğaza asılan takılan bir şey. Bu boncuk da olabilir. Araplar giymedikleri giyemedikleri eski bir ayakkabıyı delip, bir meşinle hayvanın e, boğazına bağlıyorlarmış Yani ona gerdanlık takıyorlarmış o eski ayakkabıyı Yani insanlar bilsinler bu hayvan Allah'a kurban edilmiş Bu hayvanın sütünden içilmesin Bu hayvan Allah Azze ve Celle'ye kurban edilecek Buna binilmesin Bu hayvan Allah Azze ve Celle'ye kurban edilmek için çıkarılmış Ağılından, ahırından Artık bu hayvana eziyet edilmesin. İşte bundan bahsediyor Allah. Gerdanlıklı kurbanlık hayvanlara, Rablerinin bağışını ve rızasını kazanmak için Kabe'yi Kabe ziyaret etmeye gelenlere sakın sakın saygısızlık etmeyin diyor Allah. Evet, bir başka ayette ise Rabbimiz Celle ve Ale, Şe'airullah'a yani Allah Azze ve Celle'nin kendi koymuş olduğu sembollere saygı gösterilmesinin kalplerin takvasına bağlı olduğunu bildirmektedir. Hac suresi 32. ayeti kerimenin meali. Yani e, haram ayları sana soruyorlar diye bir ayeti kerime var. Buradaki haram aylar, yani kendilerine hürmet gösterilmesi gereken aylar. Cidalin, savaşın, çapulun yapılmasının haram olduğu aylar. Bu ayları sayacak olursak ama buradaki aylar Nisan, Mayıs, Haziran ayları değil. Arabi aylar. Zilkade ayı, Zilhicce ayı, Muharrem ayı ve dördüncüsü Recep ayı. Ve Allah Azze ve Celle Recep ayını ne yapmış? Haram aylar içinde saymış. Onun kerameti, hikmeti, özelliği, fazileti burada. Ona başka türlü ne yapılmamalı? Kerametler atfedilmemeli. O ayda savaş ağır bir suçtur diyor Allah. Bakara Suresi 217. ayeti kerimede. Evet. <gülüyor> Kişi Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellemin ve ashabının rızvanullah teala aleyhi mecmain gösterdikleriyle yetinmeli. Had ve hududu aşmamalı, bidatlere tevessül etmemelidir. Bidat nedir? Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın hayatında din olarak belirlemediği Resulullah'ın vefatından sonra din namına uydurulan şeyler demek. Yetmedi mi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bize getirdikleri, öğrettikleri, yapmamızı istedikleri, çekinmemizi emrettiği şeyler yetmedi mi? Bize de başka şeyler uğraşıyoruz, başka şeyler uyduruyoruz. Zira ibadetler ancak ve ancak ayet ve sahih hadislerle sabit olur. Recep ayında şu şekilde oruç tutmayı ve bu aya özel namazlar kılmayı Emir ve tavsiye eden hiçbir ayet ve hiçbir sahih hadis bulunmamaktadır. Ama bakıyorsun bidat ehrine işte şunu okursan şöyle olur, bu kadar namaz kılarsan böyle olur. Bunların püsküllüsünü ortaya koyan da bizim cebbeli hazretleri. Herkes onu tanıyor. Ben diyor kitabın ortasından diyor okurum. Ha! Kitabın kenarından okuyunca geçerli olmuyor mu? Biz Fatiha'yı nereden okuyoruz? En kenardan okumuyoruz mu Fatiha'yı? Kul Rabbil-felak ve kul en kenardan okumuyoruz mu? musun? Cahilü cehaliyeti etkilemek için kitabın ortasından ben diyor okurum. Ha maşallah, barakallah. Tevrat'ın ortasından okuyunca dahi o zaman okuduğun yerler sahih oluyor, değil mi? Sabit oluyor. La havle ve la kuvvete illa billah. Evet, camilerde hocaların dillerine pelesenk olmuş bir dua var. Bakalım Arapçasını kim şey edecek, söyleyecek? Ben Türkçesini okuyayım, Arapçasını siz biliyorsanız söylersiniz. Allah'ım, Recep ve Şaban aylarını bize mübarek kıl ve bizleri Ramazan'a ulaştır. Evet, var mı? Bunun Arapçasını bilen? He. Allahumme barik lana fi Recep ve Şaban ve بلغنا Ramadan. He. Allahumme barik lana fi Recep ve Şaban ve بلغنا Ramadan. Çok güzel bir dua. Kul Allah azze ve celleden kendisini Recep ayına ve Şaban ayına ulaştırmayı Diliyor. Ramazan ayını da bu aylarla beraber kendiler, kendisine mübarek kılmasını istiyor. Böyle bir dua yapabilirsiniz. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, Recepten önce böyle dua etti deyince iftira atarsınız Resulullah aleyhissalatü vesselam. Bak Resulullah aleyhissalatü vesselamın bu şekilde dua ederdi demesi ayrı bir şey. İftira senin Allahumma bariklana fi Recep ve Şaban ve belighna Ramazan. Recebi ve Şaban'ı bize mübarek kıl, Ramazan'a da kavuştur, ulaştır. Demen ayrı bir şey. Burada bir temenni var. Bu dua yapabilirsiniz. Ama Resulullah böyle dua etti derseniz, dana'nın kuyruğu orada kopar. Yarın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna çıktığınızda Allah'ın indinde Azze ve Celle bu iftiranın cezasını orada çekersiniz. Evet Elbani Rahimahullah Daiful Camii'de ne yapıyor bunu 4395 numarada zayıf bir rivayettir diyor zayıf bir rivayet. Kardeşim o zaman sorumluluktan kurtulmak için böyle dua et ama Resulullah böyle dua ederdi. Böyle dua etmek sünnettir deme. Evet. Zira bu hadisin senedinde yer alan Zaide bin Ebir Rukad adlı kişinin i̇mam Bukhari tarafından yani İmam-ı Bukhari Akan sular duruyor sözde Ehl-i Sünnet indinde Ne diyor İmam-ı Bukhari Rahimehullah Bu adam münker hadisdir Hadistir diyor Evet Münker Hadis Zayıf bir ravinin Tek başına rivayet <gülüyor> ettiği Bir Hadistir Munkerü'l hadis bu tür hadisleri rivayet eden ravidir. Adam tutuyor, cımbızlıyor. Nerede böyle atılmış, satılmış, itilmişler varsa, işe yaramayacak olanlar varsa, bunları topluyor, bunları piyasaya sürüyor. Bizim malumun sürdüğü gibi. Ben diyor getireceğim diyor. Bir hoca reddiye vermiş. Uydurukları rivayet ediyor, getiriyor, ortaya koyuyor diyor. Getireceğim diyor. Ebu Talib el-Mekki'nin diyor Kutul Kulubu'ndan. Yahu Ebu Talib el-Mekki'nin Kutul Kulubu'ndan getireceğine neden Bukhari'den, Müslim'den getirmiyorsun? Neye Ehli Sünnet'in Mu'teber adettiği kitaplardan getirmiyorsun da Ebu Talib el-Mekki'nin Kutul Kulubu'ndan getiriyorsun? Ebu Talib el Mekki hadiste otorite bir mi? Kim sonra Ebu Talib el-Mekki'yi? La ve la Evet kardeşler. Resulullah Aleyhisselam böyle dua etti demekle bizim böyle dua etmemiz arasındaki farkı fark ettiniz mi? Bu farkı fark ettiyseniz demek ki farklısınız. Kimden farklısınız? Bidat ehlinden. Evet. Kişi, <gülüyor> Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın her aydan tuttuğu ve tutulmasını emrettiği pazartesi ve perşembe oruçlarını ne yapabilir tutabilir. Her gök ayının birinci günü ortasında ve sonuncu günü oruç tutabilir. Eyyamul Bil dediğimiz gök ayının 13, 14, 15. günlerinde yani gökteki ayın tepsi gibi, tekerlek gibi olduğu, sağından solundan eksiğinin, noksanının olmadığı bu günlerde ne yapar? Oruç tutabilir. Bu oruçlara Recep ayında da devam eder. Yahut da Allah için oruç tutmak ister. Recep'ten bir başlar, Recep'in sonuna kadar olmamak şartıyla bir gün yer, bir gün ne yapar? İftar eder. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? En faziletli diyor oruç, Davud'un orucu aleyhisselam. O diyor bir gün yer, bir gün ne yapardı? Oruç tutardı. Bakın İslam dini ne kadar kolaylık dini. Neye zorlaştırıyorlar bu dini ümmete? Sonra zorlaştırdığında bir meseleden fayda alsa, o mesele ona bir sevap kazandırsa, bırak sevap kazandırmayı, adam ne yapıyor? Günah bile kazanıyor, Resulullah'a iftira atıyor. Resulullah şöyle dedi, Resulullah böyle dedi diye. Evet. Bazıları da şimdi şu şekilde ne yapabiliyorlar? İtiraz edebiliyorlar. Ya kardeşim en alem oruç diyor namaz kılıyor. Yani siz oruçtan men mi ediyorsunuz, namazdan men mi ediyorsunuz insanları? Hayır efendim biz namazdan men etmiyoruz insanları. İnsanları dinlerini öğrensinler diye çaba sarf ediyoruz. Yani sadece Regaib kandilinde mi Allah Azze ve Celle hatırlanıyor camilere geliyor? Hani Regaib'den sonraki gecede neden camide kimse yok? Şimdi akşam namazına gittik burada camiye. Bir saf ancak vardı. Ama Regaib kandilinde hınca hınç doluydu yollara kadar. Allah'a mı kandırıyorsunuz siz? Yani Müslüman, kendini Müslüman diye addeden kimse... Senenin bir gününde, iki gününde yahut da sadece Ramazan'ın on beşinci gününde. Neden on beşinci günü diyoruz biz? Çünkü Ramazan'ın on ne kadar camiler bayağı doluyor. Artık on beşi geçtikten sonra yavaş yavaş yavaş yavaş azalıyor. En son gün Allah'a yemin olsun camide kalıyor gene üç beş kişi. Öyle değil mi? Biz istiyoruz ki Herkes dinini aslına uygun olarak icra etsin. Namazı, namazı buluğundan sonra terk etmesin. Orucu buluğundan sonra terk etmesin. Yahu namaz ve oruç insanın kendi isteğine, ihtiyarına mı bağlı? İstediğin zamanda gelirsin camiye namaz kılarsın, istediğin zamanlarda oruç tutarsın, istemediğin zamanda da takavide ayrılırsın. Bakın, Mehmet Yaşar Kandemir Hoca bu meselede şunu söylüyor. Tergib hadisleri, yani e, insanları ibadete taata teşvik eden hadisler, Müslümanları zannettiği gibi, zannedildiği gibi dünyayı ihmal ederek nafile ibadetle meşgul olmaya her zaman sevk etmemiş, Çoğu defa peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in neticesinden korktuğu üzere onların farz ibadetleri dahi ihmal etmelerine yol açmıştır. Adam ne yapıyor? Berat gecesinde, kandil gecelerinde bu uydurma olan kandil gecelerinde camiyi dolduruyorlar. Sabah namazına kaç kişi geliyor? E tabi sen dersen Recep'in bir gününde bir oruç tutarsan Gecesini ihya edersen Bin senelik namaza denktir Yedi gün oruç tutarsan cehennemden azat olursun Sekiz gün oruç tutarsan cennetin kapıları açılır dersen bu ümmete neden bu ümmet namaz kılsın? Nasıl olsa yedi gün oruç tuttum. Ne yaptı? Cehennem kapandı. Sekiz gün oruç tuttum. Cennette açıldı. Neden oruç tutayım? Böyle bir düşünce oluşmuş ümmette. Ama bu düşünceyi yerleştirenler kimler? Bu batıl hocalar. Bu bidatçı hocalar. Sen deseydin kardeşim senin yapacağın iş Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın emri üzere günde on iki Rekat namazı kılmak, pazartesi perşembe oruçlarını tutmak, peygamber neyi gösterdiyse onun gösterdiği kadar yapmak, ondan sonra işine bakmak. Sen salim ve sahih olanları söylemedin ümmeti Muhammed'e. <gülüyor> Onlar da ne yaptılar? Bu deccalların uydurduklarına itibar ettiler. Sadece bu kandil gecelerinde doldurdular camileri, ondan sonra kendilerini takavüde ayırdılar. Bak şimdi burada farz olan ibadetlerin terki var mı? Var. Böyle bir şey uydurmasaydın sen. Adam ne yapacaktı kendiniz namaz kılmaya zorun zorunlu hissedecekti. Şimdi artık zorunlu hissetmedi. Neden? E çünkü bir defa bir gün oruç tutmakla cehenneden azad oluyormuş. Artık kimse günde beş vakit namaz kılmaya, senede bir ay oruç tutmaya, hacca gitmeye, zekat vermeye. Ne yapmadı? Gerek yok. Gerek yok dedi, lüzum hissetmedi. Neden? Bu batılı rivayetler yüzünden. Evet kardeşler, bidatlar İslam'ın ruhuna aykırı Allah Azze ve Celle ve onun Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tarafından men edilmiş olmakla beraber bazı zamanlarda ve bazı durumlarda, içtimai sınıflarda din duygusunun yaşanmasını, dinin canlı kalmasını temin ediyor. Bu bakımdan müsamaha edilmesi gerekmez mi diyor adam. Evet, evet. Bizim Türklerde böyle bir uygulama var. Adam normalde camiye gelmiyor ama kandil gecesi diye camiye geliyor. Adam hiç mi gelmesin camiye diyor şimdi adam. Bak şeytan sağ taraftan nasıl geliyor. Bidat'ı meşrulaştırıyor. Evet, böyle diyenlere şöyle cevap verilir. İslam'ın iman, ibadet... Nizam ve ahlak olarak terk edip unutulması ve sadece bidatlar vasıtasıyla varlığının hatırlanması onun hayatı değil ölümüdür. Eğer İslam'ın ruhunu yaşamazsan sen bidatlarla onu ayağa tutmaya çalışırsan Hristiyanlıktan ne bunun şeyi kaldı gerisi kaldı? Nasıl Hristiyanlar her sene 3-5 senede 5-10 senede bir ne yapıyorlar? Ee, İncil'i yeniden reforme ediyorlar Her gün yeni bir şey uyduruyorlar Din görevlileri haftası Sevgililer haftası Efendim Yaşlılar haftası Şunlar haftası Bunlar haftası ha Bir de bundan 25-30 sene önce Uydurulan bir hafta daha var Rabi'ül ayının 12. gecesinde doğmuş Resulullah aleyhissalatü vesselam kutlu doğum haftası. Kutlu doğum haftasında çiçek veriyorlar. O geceyi ihya ediyorlar çiçekle. İki tane gazelci getiriyorlar camiye. Uçkur havası. Adam çekiyor. Ondan sonra bütün Sene artık ikinci bir kutlu doğum haftasına kadar camiye uğramak yok, Resulullah'ın aleyhissalatü vesselamın sünnetine tabi olmak yok, salatü selam getirmek yok, Allah'a itaat, peygambere ittiba yok ama o gece oldu mu fıkır fıkır. E bir de kandil simiti de dağıtıyorlar, bilmemiş, yediriyorlar, içiyorlar, ne o? Çikolata dağıtıyorlar, ne dağıtıyorlar. Sanki şenlik yurdu oluyor camiler. Böyle mi dini ayakta tutacak bunlar? Böyle mi dini ayakta tutacaklar? Evet. İşte bu <gülüyor> dini öldürmek Müslümanları Müslümanları Hristiyanlaştırmak başka bir şey değil. Varka'u ma'ar Allah buyuruyor Celle ve Ala. Ruku edenlerle beraber ruku edin. Adam farz olan ibadetleri ihya etmeye camiye gelmiyor ama gazel dinlemeye geliyor. Aslında dini bunlar öldürüyorlar da öldürmüşler de kimsenin haberi yok. Yaşayan bir din yok bugün ümmetin arasında. Ölü bir din var. Ya hamukallah. Evet. Şimdi Diyanet İslak, İslam ansiklopedisinden regaib gecesi ve kutlamaları hakkında bulunan bir pasajı size okumak istiyorum. Yani Müslümanların başına bela olan nedir biliyor musunuz kardeşler? İnsanın inandığını inandığını yaşamaması hayatına tatbik etmemesi bakın Diyanet İslam Ansiklopedisi'nde bu regaib kandilinin kutlanması hususunda ne yazılmış ama bu gece geldikten sonra Sesi en güzel olan Ses sanatkarı olan Kur'an okuyucularını getiriyorlar. ne yapıyorlar İhtifaller yapıyorlar E hani bunlar Bidattı ya Hani bunları uygulamak mekruhtu ya Ben kendi aklımdan söylemeyeceğim Buradan okuyacağım size Varsa Diyanet ansiklopedisi Cildini veriyorum 24. cilt Sayfa 301'de Regaib gecesiyle ilgili özel ibadet ve kutlamalar Hicri 4. Miladi 10. yüzyılda ortaya çıkmış olup bu gecenin ilk defa kandil olarak kutlanmasına Kudüs'te 448 Hicri'de 1056 Miladi'de başlanmıştır diyor. Bağdat'ta bu 1087 yılında Miladi başlanmış. de bütün Kudüs halkının bu geceyi ihya ettiğini söylemiştir. Bakın bu geceyi ihya etmek bidattır diyor. Hakkında hadis, sahih bir hadis yoktur. İşte Kudüs'te hicri 448 sene yani 450 sene sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan bu gece kutlanmaya başlamış. Bağdat'ta 480 sonra sonra yani Bidat Bağdat'a gidesiye kadar biraz yorulmuş. Ondan ne yapmış? 30-35 senelik ne var? Bir taahhur var. Abu <gülüyor> Talib el-Mekki gibi bazı mutasavvıflar regaib gecesinden söz etmeyip, bakın rega regaib kandilinden söz etmiyor adam. Ama ne diyor? Recep ayının ilk gecesini ihya etmenin müstehap olduğunu bildirirse de Kutul Kulup'ta 1. Cilt 121. sayfada bu geceyle ilgili rivayetlerin çok zayıf ya da uydurma olduğunu hadis alimlerince bunlar tespit edilmiştir diyor. Yahu Diyanetin ansiklopedisinde yazıyor bu. Hem Ansiklopedide bu geceyi İhya etmek bidattır diyeceksin ondan sonra bir de sahneler ne yapacaksın Türkiye'nin en büyük camilerinde mevlidler okutacaksın ihtifaller yapacaksın bu iki yüzlülük değil mi bu sahtekarlık değil mi bu inandığının aksine amel etmek değil mi kılavuzu karga olanın burnu nereden çıkmıyormuş oradan çıkmıyormuş işte onun için bugün ümmeti Muhammed'in hali bu Hakkı söyleyen yok, hak söylemildiği de tutan da yok. Evet kardeşlerim, ehli sünnetim demek bir iddia değildir. Ehli sünnetim, maşallah, baerekallah. Ama paçandan bir de takıyor, ehli sünnetmiş. Bize kadar salimane gelmiş sahih rivayetlerle yetinmek... Ve bidatlardan uzak durmakla ancak ehli sünnet olunur. İster itikadi olsun, ister ameli konularda bulunsun, Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme salim bir şekilde dayandırılmayan hiçbir fikir, itikat ve davranışın kişiyi dünya ve ahirette hayra kavuşturmayacağı bilinmeli. Bu konu böylece hayatta tatbik edilmelidir esas kurtuluşun burada olduğuna iman edilmelidir evet kardeşler Allah Azze ve Celle sünnete tutunmayı sevdirsin Sünnetle amel etmeyi kolaylaştırsın. Vallahi dinimiz kolaylık dini. Ama biz dinin kolaylıklarını bilirsek. Ama kolaylık Allah ve Resulü'nün gösterdiği kolaylık olacak. Sonradan insanların uydurdukları kolaylık olmayacak. Allah Azze ve Celle bizleri bağışlasın. Cümlemizi burada toplandığımız gibi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın dizinin dibinde toplanmayı bize nasip etsin ve sallallahu ala nabiyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ve ve ve evet şimdi küçük çocuklar buraya gelsin